Laçka'm Günaydın Laçka'm Nasılsın? O kadar yorgunum ki Laçka Ve sırtım <gülüyor> Sırtım Ve sırtımın Bütün kemikleri kavurgalarım o kavurgalarımın arasındaki ufak ufak etler var ya onlar hepsi o kadar çok ağrıyor ki bir saniye bebeğim daçka o kadar sırtım ağrıyor ki zaten team. Çok berbat yoruldum. Ya yani dün ikimiz içinde deli gibi özel olan bir yerde çalıştım. O yüzden şey yani. Ha bir saniye aşkım. Hocam, özür ya. Telefon çaldı. Son cümlemin neyle alakalı olduğunu unuttum. Eğer güzel bir şeyle başlayıp da şu an devam ettiğimi çok üzülürüm yani. Üzüldüğüm Bak. Hocam. Hocam. Ben niye tenbel oldum? Niye sana ses kaydetmiyorum bir süre yaramızın benim Of be kadın Ya işte şeyden bahsediyordum aslında i̇şte Dün için de böyle özel bir yeri olan yani fazlasıyla özel bir yeri olan yani kimi zaman neyse her zaman çok güzel olacak yani çok. Benim için çok çok çok çok çok. Bizim için. Çok güzel bir şey o ol gün olarak geçecek. Geçecek ama tabii ki. Tabii ki clutch'la. Yedik içtik doyduk. Hesabı kim ödeyecek? Yani çok <gülüyor> sıradan bir cümle gibi ama baktığında şu an deli gibi hayatımızı belirl belirliyor. Deli gibi hayatımızı belirliyor. Ölüyoruz, bitiyoruz. Paran parça oluyoruz, tekrar birleşiyoruz, birbirimizi birleştiriyoruz. Sonra tekrar paramparça parça oluyoruz. Artık bir insan nasıl bin parçaya bölünüp sonra tekrar birleşip sonra tekrardan bin parçaya bir daha bölünebilir? Böyle kal kalkıp onu tekrar nasıl birleştirebilir? Ya, oluyormuş ama işte Oluyormuş yani Uçkasından başka hiçbir şeyden birleştirmiyormuş yani Of bir hayat ya, Dün o kadar yükseldik ki mesela yani o kadar çok yükseldik ki o kadar o kadar o kadar o kadar Hayal kuruyoruz sen diyorsun sana nasıl davranırdım ben sana diyorum yaşkam gelip şöyle koynuma kucağıma falan gelip yatarmıydın diyorum ben seni koynumda kucağımda güzelce sarım sar, sarıp sarmalayıp uyutmak isterdim diyorum öyle durmak isterdim diyorum Sen diyorsun o ah oh, diyorsun yani o oh. neler neler diyorsun yani neler neler soruyorsun o sırada ne yapıyor olurdun diyorsun öyle evet. şekilde oturuyorken ne yapıyor olurdun diyorsun kitap falan mı okuyor olurdun diyorsun <gülüyor> kafamı öyle alttan kitabını öyle altından böyle uzatırım. oradan bir güzel sokarım. Sonra yavaş yavaş yukarı çıkarım. Yani bir güzel yerleşirim diyorsun. <gülüyor> ben varken de kitabı okumazsın diyorsun. Ben de diyorum. Benim okuduğum en güzel kitap sensin diyorum. Okuyabileceğim en güzel kitap sensin diyorum. Ne çıkam, ne Biliyorum, yani biliyorum yani bu bir bir bakıma şey gibi, <gülüyor> şımarıklık gibi. Ama daha önce yapmadığım bir şey değil, senden daha önce yapmadığım bir şey istemiyorum. iyiyisin ya ve önüne de çekerim sonra oradan başımı uzatırım kitabın arasından senin yüzünü orada o kadar görebiliyorum o kadar seçebiliyorum ki ah benim küçük kedim miyavlar mısın? Bilmiyorum ben açık ha. Hani işin şeyini baksana. Daha geldiği hale ya da hissettirdiği duruma baksana. Yani böyle bir hareketi yapmanı istememe tamamen duygusallığım mı istiyor? Ya, elbette ki duygusallığım istiyor onu biliyorum ama çok istiyorum mesela onu bile küçücük küçücük başın ah <gülüyor> oh, boss what's in the box man geçen böyle bir şey tarif etmiştin ya hani daha daha farklı bir hisle oyu içime diyordun benim potansiyel geleceğimle alakalı bir şeylerden bahsettiğimde sana yeni bir işle alakalı oysa ki ...hiçbir, hiçbir önemi bile olmayan bir şey yani. Öyle bir şeyden bahsettim de... ...o içinde hissettiğini söylediğin his var ya. İşte Loçka. Biliyorum Loçka, ben de aynısını hissediyorum be. Aynısını hissediyorum. Ösküp nasıl yaşayamam? Biraz bekle tamam mı? Birkaç şey alacağım ufak. Let's come. Geri geldim. Hadi bakalım seni şuraya güzelce koyalım. böyle minik bir kedim, kedi olmandan benim küçücük kedim olmandan kedi gibi sırnaşıp kedi gibi yavlamandan bahsediyordum en son ya böyle hayallerde içim böyle kapır kapır olmasının deli gibi coşmamı, heyecanlan heyecanlandığım bir safayı düşünmek istiyorum genelde ama maalesef öyle bir şey yani olması çok zor olduğu için hatta belki olamayacağı için. İçimi kaplayan tek şey deli gibi hüzün oluyor. Hem de ne hüzün loşka. Her yanım paramparça oluyor. Yine şeye geldim tanemize geldim yani neredeyse. Bakma böyle demek aslında hoşuma gitmiyor da. Ne yapayım yani. Ama çok durmayacağım. Söz. Çok durmayacağım yaşam. bu kaydı açarken çok yorgundum yani hatta böyle uykudan uyandığımda ne olduğunu anlamadım yani nerede olduğumu, ne yaptığımı yani o kadar uykuya muhtaç, muhtaçım ve açım ki yani. hiçbir şey şey yapamadım. Kendime gelemedim yani ama şu an bakıyorum Nochka Şu an yani Şu an Hala güzelce kendimdeyim Kendimdeyim yani Biraz daha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 Bari şöyle güzel bir şey de değineyim. Yani buna değineyim yani. Bu konuşmanın içinde. Bu aslında çok güzel başlamıştım. Bir iki defa duygusallığı böldü. Alçaklar. Hayır insanlar. Hayır insanlar. Böldüler yani şeyimi. Bu duygusallığımı şimdilik kenarda kalsın. Tekrar içimde zaten hep yükseyim de işte şeyden konuşuyorduk yani dün deli gibi yükselttik birbirimizi yine karşılıklı. Ama yani öyle bir yükselme yok. Yok yani. Mesela böyle şeylere değinmek çok hoş ve önemli bir açık ha. Yani dün Evet, dün Seninle Bir sürü güzel şey paylaştık Bir sürü yani onlarca Yüzlerce binlerce güzel şey paylaştık Ama dedik ya dün Beraber uyuyamadık mesela Mesela bu kelimeler Bu fiil <gülüyor> Bu eylem uyumak beraber uyumak. Seninle beraber uyumak. Yani şu eylem mesela o kadar büyülü ki yani. O kadar yeri doldurlamaz bir şey ki. O kadar yani Uyuyamadık böyle Lojka'yı beraber. Acaba zorlasak, denesek mümkün müydü? Beraber geçirdiğimiz birkaç geceyi öyle değerlendirseydik. Mümkün müydü Lojka? Değildi sanki. Steve i̇şte Locca. Yani şimdi hadsizce şey demeyeceğim yani. Hayalet sene, hayalet sene demeyeceğim yani de. Ama işte ne yapayım? Ben burada anlatıcı konumda olduğum için ister istemez. böyle bir dil kullanmam gerekiyor. Hayalet sene Locca. Hayaletsene kadınım Sarmaş dolaş Birbirimizi sımsıkı Kenetlenmiş Vücutlarımızı böyle birbirimize çeker halde Bir defa şey demiştin ya Bana hep böyle sarılmayacaksan Sakın sarılma demiştin Hatırlıyor musun o anı o günü o sarılmayı O kadar güzel hatırlıyorum ki O hissini bile O dokunuşları vücudum, vücutlarımızın Birbirine o kenetlenişi Birbirine o kendine çekişi O bir olma Aynı kişi olma Bilmiyorum ya Ayrılmak zorunda kalmıştık yani Yoksa ayrılmak istememiştik o haldeyken İşte Loçka Düşünsene Uykularımız da böyle oluyor. Gecelerimiz de böyle oluyor. Bilmiyorum böyle açık ha. Çok mu duygusal düşünüyorum bazen? Varsın duygusallıktan olsun ne olacak ki? bir de böyle yapılabilecek o kadar yüzlerce şey var ki, yüzlerce yani birbirimize kenetlendiğimiz, seni böyle göğsümü alıp böyle cenim pozisyonuna böyle çekip böyle resmen üzerimde uyuduğun bir halin bir kedi gelir üstüne oturur, uyur ya ya da işte öyle öyle durur yani neyse. Öyle bir halini hayal ediyorum. Sonra seni arkandan... Böyle... Ya bu tabirler böyle çok şey oluyor. Böyle sımsıkı diye... Söylüyorum, anlatıyorum. Evet, sımsıkı da sarılırım. Böyle... Biliyorsun benim dokunuşlarım. Böyle gentle. Nasıl söylenebilir Türkçe'de? Gentle. Böyle nazik anlamına geliyor aslında. Ama böyle yine şey yani. Böyle arkandan güzelce sararım. Kollarımla, ayaklarımla. Ama sıkmadan. Gentle. Nazikçe, yumuşakça. Öylece Lojka kollarımın arasında uykuya daldırırım seni. Uykuya dalırız beraber. Senin güzel kokunla. Ay, lojka. Seninle ya. Seninle bitti Lojka sen sen. Anlıyor musun seninle? Zaten senle alakalı ne varsa her şey çok güzel. ...yatak sohbetleri... ...biliyor musun? Şu an mesela ne geldi? Hani senin şöyle... ...burun çekişin vardı ya... ...bir de birkaç kere... ...birkaç kere ben böyle... ...sipariş üzerine... ...yani söylemiştim... yani ...sipariş eder gibi... ...böyle... ...eski Türkçede böyle şey kullandı ya... ...ısmarlamak... ...ısmarlar gibi... ...söylemiştim ya sana... Eski Türkçeden da yani bundan Ne bileyim insanların 40-50 yıl önce söylediği tabirler Yani daha yaygın olan tabirler Böyle sana ısmarlıyordum işte diyordum Böyle yapsana diyordum Burnunu çekiyordun ya Şey gibi Azdan az çoktan çok gider Yapıyordun ya böyle Bir de sen öyle burnunu çekemiyordun O kadar tatlı oluyordun ki Aklıma başka bir şey geldi Sana <gülüyor> Çok güzel oldu <gülüyor> Geçen görüntülü konuşuyorduk ya <gülüyor> Ya bu kadar güzel olma olma Of <gülüyor> Burda Seni sorduğum dalgalara Güneş Battı Sesime bak Allah hakaret etmesin Çok sinirlerin bozuldu ya Of ya Gördüler konuşuyorduk ya geçen de. Sen de kulaklık takılı olduğu için sorun olmuyordu. Ama konuşmaman gerekiyordu. Konuşamıyordun. Hatta tabii herhangi bir iz ifadesi bile gösteremiyordun. <gülüyor> e, sinirlerim bozuldu gerçekten ya Allahım. Of. Önce tam yakalayamadım. Duyduğunu zaten biliyordum da ama acaba dedim duymuyor mu diye düşündüm. Sonra baktım ki duyuyorsun. Ben de bunu fırsatı çevirdim tabi. Aldım böyle seni. Konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum. Sana cevap hakkı doğabilecek şeyler söylüyorum. Bekliyorsun, sabrediyorsun, dişini sıkıyorsun. Ama yüzünde en ufak bir ay yok. Kendini nasıl tutabiliyorsun öyle? Diyorum sana. Sonra... Sonra... Ben böyle bir şey anlatırken, hafiften bir şey söylerken ya da hafiften böyle hiddetlendim. Ama şey yani sinirlenme anlamında değil. Yükseldim yani biraz böyle yükselerek söyledim. Aa. Sonra sen de ekranı şey yaptın ya böyle. O konuşamadığın ortamda. Benim taklidimi böyle yapardın ya. Böyle parmağını şöyle öne doğru yaparak yaparak yani. Hızlı yapardın. <gülüyor> of. Ya bu bile... Bu bile bu kadar güzel olabilir mi ya? Hayatta birçok şeyden, birçok şeyden güzel olabilir mi Lötka? O parmanı böyle yavaş yaptın ya. <gülüyor> Sanki sessiz konuşmak zorunda kalırsın ya bir ortamda sessiz konuşursun yani. O sık sadece Evet sessiz olmak zorundasın ama hareketi de hızlı da yapabilirdin yani böyle. Ama onu ...hiç gözümün önünden hiçbir zaman gitmeyecek Allah'ım... ...zaten diyorum yani ...böyle... <gülüyor> ...beş dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum ya... ...ben bir şeyler anlattım, anlattım... ...işte belki seni kahkahaya boğacak bir şeyler söylüyorum... ...arkadan başka bir şey söylüyorum... ...arka arka böyle... ...böyle salvolar salvolar ...bir şeyler söylüyorum... Sen kendini, ama diyorum ki nasıl tutuyor kendini, benim loçkam ne iradeliymiş diyorum. Sonra şey yaptım böyle, artık benim o hiddetlenmemi tarif etmek için ya da taklidimi öyle yapmak için parmağını şöyle kaldırdın yavaş yavaş. Ya ne kadar güzel bir şey olduğunu bilmiyorsun Nochka yani kafamda nasıl böyle havai fişekler patlattığını falan bilmiyorsun yani ya, atom bombası patladı bir şey ah oh. manyak oluyorum yani manyak, manyak manyak tipe bak of be kadın <gülüyor> yatak sohbetleri of Of of of of yani. ne. Ya. Ah Beyoşka. Ya istediğim kadar da gülemedim ya. Hala daha paket yaptım eve götüreceğim orada daha güleceğim. Üf, aklıma geldikçe. Bal damlar, ağzından damla... Ben orayı biliyordum oysa ki niye bilmedim? Neyse dur ya şey, hiçbir şey düşünmeyeceğim, hareketini düşüneceğim. <gülüyor> <gülüyor> hani komik desen zaten komik. Tatlı desen çok tatlı. Zeka farlısı da sen Allah'ım yani. Bu sefer sen benim adamı aydınlattın biliyorsun değil mi? Hani benim böyle benimde şeyler patladı yani. Şaşırmadım elbette yani benim lojikam <gülüyor> neymiş yani sen neymişsin? Benim lojikam elbette ki zeka küpü olacak yani hareketin altında ne, ne ararsan var yani ne ararsan miza komedi bir de o şey çaban o deli gibi iradeli olma çaban var ya paha biçilmez O burun çekişim mesela var ya ya <gülüyor> bir de artis artis yapıyorsun ya bunun nasıl bir şey biliyor musun? Bak böyle bir benzerlik kurmam hiç hoş değil. E hoş olmaması bir yana yani aslında hoş hoş hoş olup olmaması ile alakası yok da şimdi mesela şey yaparız ya bazen işte böyle annelerimizin normalde hiç yapmadığı ya da böyle alışık, alışık olmadığı ya da üstüne yaptıklarında böyle üstlerine yakışmayacağını, yakışmamak değil de böyle garip duracağını düşün, düşündüğümüz hareketler olur da ama yap deriz ya sonra yaptığında işte kahkaya boğuluruz falan gideriz onun arkasında da şey psikolojisi yetiyor işte az önce dediğim gibi ee, o hareketin o kişinin üstünde durmayacağını biliyorsun ama yaptığında komik olacağını da biliyorsun, yapmasını istediğinde komik olacağını da biliyorsun, yaptırıyorsun. Hani onun gibi bir şey. E zaten... Normal hayatta benim de yaptığım bir şeydir yani, kim böyle diye böyle burnunu çekiyor, racon mı kesiyoruz sanki birilerine? Ya da artistik mi yapıyoruz yani? Biraz ona benziyor, senin böyle yapman yani. De güzel olan ne biliyor musun açık Hepsinin böyle temeline indiğinde böyle düşündüğünde güzel olan en güzel olan şey ne oluyor biliyor musun? Yani böyle her çiçek mevsiminde açar. Her meyve mevsiminde olgunlaşır. Tam olarak kendini sun sunmaya hazır olur. Her manada karşısındaki insana her manada sunmaya hazır olur. Yani aslında şunu diyorum. Sunmaktan kastım. Yani en huzurlu hissettiği, en güvenli hissettiği liman odur karşısındadır ve onun yanında istediği kişi olabilir istediği şekilde içinden gelebilecek aptallık, işte zeka ya da saçmalama ne varsa hepsini istediği gibi yapabildiğini yapabileceğini inandığı için yani bir meyve gibi o kıvama geldiği için o hareketleri böyle pervasızca yapmak falan. Bunları düşündüğümde işine bak kardeşim. Bunları düşündüğümde mesela her şey o kadar daha güzel oluyor ki yani bu bu hareketlerin ya da bu tavırların özgürlüğünün işte coşkusunun neyden geldiğini böyle bilince var ya insan daha bir o kadar coşuyor ki çünkü çok basit yani. yani karşındaki insanın Tüm hareketlerinin her şeyinin işte müsebbibi benim diyorsun yani. Benim ona sağladığım ortam, benim ona sağladığım zemin, benim ona verdiğim güven, her şey ya. Hani kullanabileceğin bütün sıfatları düşün yani. Sıfat denmiyor herhalde bilmiyorum işte kullanabileceğim birçok bir şey düşün yani tabiri Neyse. Yani var ya biliyor musun bıçak? ya yani ben eğer hani şey yapıyor olsam yani, yani bir ses kaydına falan başlarken işte iki üç tane ana konum olsa ve o ana konular da genelde biraz böyle dallanıp budaklanıp alt konulara da ait oluyor. Yani böyle o konular altıya yediye çıksa yani hepsine böyle değine değine işte ne düşündürdüğüyle ne hissettirdiğiyle ya da birçok şeyle anı, hayal, işte umut ne varsa yani gelen, gelecekle alakalı olur, geçmişle alakalı olabilir. Şu an hissettiğim şeylerle alakalı olabilir. Ee, o kadar uzun konuşurum ki. İşte elimi rastgele alıyorum yani. Ee, bu şey ya kafamda tabii girmek isteyeceğim bir konu belki oluyor ya da ne bileyim. Görüyorsun yani. Nasıl kaydettiğimi, neler paylaştığımı falan. Bunları bağlayacaktım. Nereye bağlayacağımı unuttum. Löçka. Sana daldım. He şöyle diyecektim yani. Bunların hepsini yapmaya devam edebilirim yani. Ama şimdilik bunu bir kenara koyuyorum. Ve Loçka. Kaydın başında da söyledim galiba yani başına yakın bir yerde bugün 28 Şubat Yani bu gece nasip olursa kısmet olursa ilk savurumuza kalkacağız Savunmaya kalkacağız. Bir sürü şey diyesin var. Bir sürü şey diyesin var ama. Ayloçka Bu ayloçka ikimiz için de çok güzel şeylere gebe olsun Çok güzel şeylere gebe olsun ...belki beraber birkaç tane çok güzel şey yapacağız yani. Dediğim Hı. gibi... ...işte bir bakıma bir yerden başlamış oluyorum. Neyse belki bunu... ...bu ay içinde yani, Ramazan ayı içinde... ...ele alacağım bir şey olur yani. Belki bunun üzerine bahsederim. O yüzden şimdilik pas geçiyorum. Şey, hissetme lütfen. Böyle şeylerle alakalı İçim, içimde işte nasıl hissettiğim ya da neye değinebilecek olduğumla alakalı merak duyduğunu, heyecanlandığını, göğsünü böyle deli gibi kabardığını, içinin böyle deli gibi şefkatle dolduğunu. Hepsini biliyorum Loçka. Aa, şey ama <gülüyor> Dediğim gibi Bunu şey yaparım ayrıca el alırım yani Güzel loçkağım Cennet çiçeğim benim Yüzüne bakmalara doyamadım loşkam. Sana şu an hala daha veda etmek istemiyorum ama hala daha konuşmaya devam etmek istiyorum. Ama şimdilik elveda diyelim mi? Hoşçakal diyelim mi Loşka? Güzelim. Güzel loçkan. Seni çok seviyorum. Çak. Yok mu? Yok. Var var. Sen de beni çok seviyorsun biliyorum. Ben de çok yani. Çok özürüm seni. İkimiz de çok kötü haldeyiz. Hayatın bizi getirebileceği en kötü pozisyondayız belki. En zor pozisyondayız. En zor andayız. diyorduk yani sürekli. Bunu böyle devam ettir devam ettirirsek böyle yapmaya devam edersek daha da zor olacağını söylüyoruz. Ama ben biliyorum ki şey oldukça yani. hiç konuşmasak bile. Yine de bu böyle devam edecek yani biliyorum. Biliyorum yani. Hep devam edecek. Hep, hep, hep. Neye üzülüyorum biliyor musun? Üzülmek değil aslında ama biraz böyle hiç geçiriyorum. Hani şey olmuştu ya. Ben demiştim, işte sen bana tokat atmıştın arka he birkaç tane. Sonra demiştim sana. Ondan sonra içim öyle deli gibi bir ırçınlık doğdu ki böyle sana yapmak istediğim özellikle bir şeyle alakalı. Yani böyle yani deli gibi ırçınlaşmıştım yani ha, benim de içimde doğan böyle Elbette ki zarar verici şekilde değil ama bir sertlik vardı yani <gülüyor> bir de sen diyorsun yapsaydın ah kadın. neyse işte şimdi burada oturuyorum bu ilk tutkulu kendimizden geçtiğimiz vücutlarımızın titrediği, ruhlarımızın titrediği öpüşmelerimizin olduğu yerdeyim. Diyorum mesela o zaman da belki hırçınlığım deri gibi göster Aslında göstermediğimiz bir şey yok ama heyecanlıydık Beloçka. Çok heyecanlıydık yani. Korkuyorduk birçok duygu aynı anda hücum ediyordu yani o anda bize ama <gülüyor> buradan ayrılırken buradan ayrılırken hakim olan tek bu duygu vardı tek bu duygu vardı hakim olan sonsuz huzur deli gibi huzurlu açka senin senin kollarımı almış olmam öyle sanıyorsun. Yani sadece o senin e, vücudun fiziksel olarak dokunabildiğim ya da yani demek istediğim seni sarıp sarmalamamdan bahsetmiyorum. O gün o zaman sen başını benim omzuma koyup benim de seni kolumla böyle vücudunu kendime çekip böyle sımsıkı tutmaya çalıştığım ara ara küçük öpüşmelerimizin devam ettiği o anda ruhunda her şeyin o kadar o kadar böyle omzumdaydı göğsündeydi o kadar huzur doluydu ki yani sonsuz huzur uyu aşkım koynumda kaygısız mışıl mışıl bunu yapamadık Çok isterdim çok. O kadar çok isterdim ki. Dedim yattan. Ya belki o zaman bırakamazdık birbirimizi. Neyse işte. Ya burada kendi seni öyle yakapaca ya, yani yakapaca anlıyor musun? Böyle <gülüyor> kendime çekmek isterdim yani. Ama müthiş güvende hissettiğimiz bir yer değildi. Bir de dediğim gibi böyle toylukla alakası yok belki. Biraz da belki toylukla alakası vardır ama. İşte panik, korku, heyecan. İşte Birçok duygu aynı anda. Loçkam. Çok güzel bir şey ya. Şu sözlerimin, konuştuğum her şeyin böyle tane tane tane tane. o kulaklarına küçük kulaklarına kulağında böyle öpmüşlüyüm <gülüyor> emmişliğim var yani çok özledim tüm sözlerimin yani böyle kulaklarının içine böyle ufak ufak ya işte kulaklarının böyle içine akışına işte beyninin içinde dolanışına seni böyle bazen <gülüyor> Güldürüşünü bazen kahkaha Attırışına Bazen hüzünlere Hüzün Bazen hüzünlere boğuşunu Çaresizliklerini Korkularını Endişeli açığa ...senin yüzünde... ...bak Doçka... ...ben senin yüzünde gerginlik... ...hani mesela kızgınlık görebilirim... ...ona katlanabilirim yani... ...ya da başka bir şey... ...hiddetlenme görebilirim... ...bunlar mesela hani şey olmuyor... Hiçbir şekilde zaten beni korkutan şeyler olmuyor. Bakma yani sen bilmiyorsun. Bazı zamanlarda beni deli gibi de yükseltiyordu yani senin. sinirli sinirlenişlerin. Her zaman diyordum yani. Benim kadının böyle olmalı diyordum. Ama endişeli oçka. Endişe. Senin yüzünde görmeyi hiç istemediğim, hiçbir zaman istemediğim her zaman Korktuğum Kıyamadım seni öyle görünce Ruh halin Duygun yüz ifaden Endişe O yüzden Loçka Senin o güzel yüzünde gözlerinde Mimiklerinde Endişeyi hiçbir zaman görmek istemezdim İstemem yani istemiyorum Yoksa istediğin gibi şey yapabilirsin kızabilirsin, hiddetlenebilirsin boynuma yakama yapışıp hesap sorabilirsin mesela diyebilirsin ki Yoçkam sen benim kalbimi, ruhumu ellerinde tutuyorsun şu yaptığın ufacık bir hareket bile işte misallerle konuşuyorum mesela şu yaptığın ufacık bir hareket bile o kadar saygısızlık ki bize bana şiddetten anlıyor musun? Çok seviyorum ben seni kadın. Bilmiyorum ya. Hayatı yaşamak, hayatı hak, et, hak ettiği gibi yaşamak bir sanat sayar ki bence öyle yani. Deli gibi bir sanat. Biz de bu bu noktada. <Gülüyor> Bu sanatın artistleri oluyoruz yani sanatçıları ufacik bir bölümünü yaşadık bilercam hayaller hoşçakal diyelim benin üzerinden bir on dakika daha geçti galiba. Veda'yı değil mi Loçkan? Müsaade var mı? Seni çok seviyorum Loçkan. Hep seviyorum. Hep aklımdasın. Gözümü sana açıyorum. Tüm gün aklımda oluyorsun. Beceremiyorum vedaları ya. O yüzden duygusuz olacak belki ama biraz kısa gezeceğim. Dediğim gibi içinde bulunacağımız, bulunmuş olacağımız aile alakalı <gülüyor> özellikle şey yapacağım belki. Bir şeylerden bahsederim yani. Tamam mı güzelim? Senin öküşçük kalbini ben yerim Loçka. Senin kalbin benim ellerimde. Bana emanet. Korkmazsın değil mi? Bende olmasına, bana emanet olmasına. Kısmarlamaktan bahsettim, birkaç kere kullandım. Onu da bitireyim madem. Allah kısmarladı kardeşim. Cennet